أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسير لي أمري رحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين عزيز مؤمنين ومحترم مسلمين Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da bilhassa günahlar üzerinde haramlar üzerinde çok şiddetli ve son derece dikkat çekici ayet-i ilahiyeler var. Bunlar üzerinde çalışan İslam alimleri ulemamız son derece geniş, müfassal kitaplar yazmışlar. Ve bu günah bahsini, günahlar konusunu son derece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 اِنْ تَجْفَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُلْهَوْنَ عَلْهُ Ey müminler, ey müslümanlar, eğer siz, in-u ile gelmiş ayet-i kerimede, de, eğer siz nehyolunduğunuz şeylerden Allah'ın haram ettiği, nehyettiği, büyük günahlardan tebair kelimesi var Kur'an'da. Bu kelimeyi bir hayli açıklamak lazım. Zamanımızda en çok unutulan, ihmal edilen kelimelerden birisi de bu tebair kelimesi. Allah'ın yasakladığı tebairden yani büyük günahlardan sakınırsanız, korunursanız, mükeffir anküm seyyiatiküm onun dışındaki günahlarınızı Rabbimiz buyuruyor ki biz örteriz. Siyyatınızı, günahlarınızı kapatırız. Ve nidhülküm nidhalen kerima sizi çok şerefli bir yere çok bereketli, çok keremli, feyizli, şerefli bir yere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 Haramlar işlendikçe, buna dikkatini rica edeceğim. Haramlar, günahlar, isyanlar işlendikçe, haramlara aldırış etmedikçe, haramlardan kaçınmadıkça, sakınmadıkça, o toplumlar alçalıyor, şerefini kaybetmeye başlıyor, önemliliğini kaybetmeye başlıyor insanlar arasında.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 böyle bir toplumun başına her türlü musibetin gelmesi müstahattır. Allah'ı inkar günahından sonra en büyük günahlardan sayılan namazı terk etmemek namazı terk etmek bu kadar tabi karşılanırsa hatta tam aksine Allah'ın emrini yerine getiren insanlar dünyevi nimetlerden, makamlardan, mevkilerden, memuriyetlerine atılırsa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 günlük telaşlarla günlük arkadaşlarla yolunu yönünü kaybetmesin diye günde beş defa namaz kılmakla bir Müslümanı Allah mütellef tutmuştur. Neden günde beş defadır derseniz işte sebebi budur. Bunu, bunu yerine getirmek lazım. Bunu yerine getirmeyen insanların artık akıbeti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 sahibini muhakkak ki namaz o namazı eda eden kimseyi namazı eda eden kişiyi bir türlü günahlardan haramlardan çekip çevirir buyuruyor innes salate muhakkak ki namaz tenha neha yenha nehyetmek sakındırmak çekip çevirmek mani olmak alil fahşai vel minter Allah'ın nehyettiği haram ettiği Fuhuş saydığı, kötülük saydığı, günah saydığı şeylerden insanı alıkor, çevirir, çeker, korur, kurtarır namaz. Şimdi namazın sıfatı burada beyan edilmiş. Namaz mutlaka sahibini haram işlemekten korur diyor. Namaz mutlaka o namazı eda eden kişiyi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 haram olan şeyi gördüğü zaman oraya sokulmaz, oradan kaçar diyordu. Oradan kaçmasına yol verir namaz diyordu. Fakat tatbikatla bakıyorsun işte böyle bir şey olmuyor. Niye? Namazı şuursuz, iradesiz kılmaya alışmış. Artık namaz onda alışkanlık peydahlamış. Telsiri yok. Mikropları kırmıyor. Mikropları öldürmüyor. Haramlara karşı tedbirli olmuyor. Bunun böyle bir kıymeti yok.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 ibadet ediyorlardı ve sayıları 39'du. Hatta bu oğlu Ömer radıyallahu anhu efendimizle Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla sayıları kaça ulaştı? 40'a ulaştı. Onun üzerine açıktan namaz kılmaya başladılar. Kuvvetlendiler. O 40. adam, 40. insan bütün o topluluğu muazzam bir enerjiye kavuştu. açığa çıktılar, açıktan Allahu ekber demeye başladılar. 40 olmasında kimilerine hikmetler var. Aynı şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemimiz Mekke-i Mükerreme'de o müsriklerle puta tapan insanların bulunduğu şehirde biliyorsunuz 40 yaşına kadar yaşadı.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 Zaten dikkat ederseniz, bir günde kılmış olduğumuz kırk rekat namazın kırkıncı rekatı zaten farklı bir rekattır. Kıldığımız bu kırkıncı rekat hangi namazın rekatıdır diye sorulsa herkesin bilmesi lazım. Zipil namazının son rekatı. Vallahi mühimdir. Çok mühimdir.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 bir günlük namazımızın bir günde kıldığımız gündüz veya gece toplam namaz olarak kılmış olduğumuz namazın kırkıncı vekatı vitil namazının son rekatıdır. Çok farklı. Hiç öbürlerine benzemiyor. Acaba niçin diye düşündüm. Saatlerce düşündüm. tefsirleri araştırdım. Allah'a hamdolsun neticesini buldum. Arz ediyorum şimdi.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 Müthiş bir şey bu. Vallahi çok müthiş bir şey bu. Bunu anlamayanların kırk rekat namazının kırkıda batındır. Son noktada iş ortaya çıkıyor. Normal rüküye gitmemiz lazım. Allahu Ekber diye aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine yeniden sanki namaza başlıyor gibi ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu Ekber diye tekbir getirmiyor muyuz?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 Ve nefs tehdik ve nümenedik ve nertib elikeye ve nertekelu aleykä ve nesni aleykä al-akhirah kullahu. Neskorka ve la bu. Allahümme, ey Allahım! Şimdi ellerimizi kaldırdık, tekrar bağladık. Allah'ım huzurunda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 katıksız ve pazarlıksız, tereddütsüz sana iman ederiz. Ve letûbu ileyke sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve letevekkelü aleyke her hususta sana dayanırız, sana sığınırız, sana güveniriz ya Rabbi. Son rekap. Dikkat buyurun. Ve misni aleyke l-khayra külleh. Bütün hayırların kaynağı sen olarak bilir ve seni medhüsena ederiz ya Rabbi, seni zikrederiz ya Rabbi, neşkuru ke sana şükrederiz ya Rabbi, neşkuru şeker ayaşkuru şükren, Rabbim şükretmek, sana şükrederiz ya Rabbi, yelâ nekturu sana mankörlük etmez nimetlerine karşı mankörlükte bulunmaz. Ve mutlak sana itaat ederiz ya Rabbi. Ve şimdi çok daha mühim bir madde geliyor sonunda. ve وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْكُوْكَ Hali hayatımızda, alışımızda, verişimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, her türlü münasebetlerimizde sana karşı isyan eden, fısku fücurda bulunan, seni dinlemeyen, senin haramlarını işleyen senin günah saydığın şeyleri kayıtsızca yerine işleyen haramları, günahları, isyanları rahatlıkla işleyen insanları terk ederiz, onları bulundukları makamdan aşağıya indiririz. Ya Rabbi diyorsun. Her akşam böyle bu. Ve <gülüyor> naklahı bulunduğu selahiyet makamından aşağıya indirmek. Açın Arapçayı, bütün kitaplara bakın. Vallahi bu geliyor? Xala yakla o bir kişiyi bulunduğu selahiyet içinde bulunduğu yetkileri bulunan selahiyeti bulunan makamdan alıp o selahiyetin dışına atmak. Xala yakla o kulu bu manaya geliyor. Ya netruki Arapça tereke, ya terk etmek yani bırakmak alakayı kesmek. Ya netruki alakamızı keseriz ya Rabbi.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 Sana karşı gelenleri terk ederiz ya Rabbi. Sana karşı gelenler, namaz kılmayanlar, içki içenler, kumar oynamayanlar bizim başımızdaysa başımızdan alaçan ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi böyle söylüyorsun. İçki içenler, kumar oynayanlar, faiz alıp verenler, karısı kızı çıplak olanlar, namaz kılmayanlar bizi idare ediyorsa o idare makamından onlara indiririz ya Rabbi diyorsun.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 Fıkıh kitabından madde okuyayım size. La tükbelü şehadetü men dehalel hammame bilami üzerim diye kayıt var bütün fıkıh kitaplarında. İnsanların toplu yıkandığı, beraber yıkandığı hamamlara peşkimalsiz giren, yani biz kabağıyla göbet arasını kapatmadan giren bir kişinin asla şahitliği kabul edilmez diye kitaplar ferman ediyor. Ben bunu söylemeyecek miyim?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 Beyne namaz kılmayan bir adamın okuduğu mevlüt batıldır. Çok canım sıkılıyor bazı zavallı insanlar haramları, günahları söylediğimiz zaman nasıl gocunurlar? Ne hakkı var bana gocunmaya? Hazreti Allah'a küs, Peygamber'e küs, kitabınlığa karşı gel. Onun benimle bir alaka yok senin. Söylemek zorundayım ben bunu. Hiçbir şeyden çekinmeme sakınmam. Bazıları kızacak, bazıları küsecek diye 60 yıldır Kur'an-ı Kerim anlatılmadı size. Bazı makamlar, mevkiler gocunacak diye 60 yıldır Hazreti Kur'an anlatılmadı size. Ve net rükümenyefsilik anlatılmadı size. Böyle bir hoca olmak istemem. Cemaat küsecekmiş, müftülük darılacakmış, diyanet reisi ceza verecekmiş diye ayetleri gizleyen hoca Allah yanından çıkmıştır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 ikinci kuluk duası da aynı mahiyette Allahümme iyyâke nâbud ve leke nusalli ve nescüd ve ileyke nes'a ve nehfid nercu rahmetek ve nekşer azâbek inne azâbeke bil küffâri mülhik Allahüm, Allahümme demek Allahüm demek iyyâke nâbud ancak sana ibadet ederiz ve leke nusalli ve nescüd ancak senin için namaz kılar senin için secde ederiz Secede yescidü, nescidü secde ederiz. Ve eyleyke nes'a ve nehfid Ancak sana koşarız, senin yolunda ilerleriz. Nercu rahmetek Rahmetini niyaz ederiz, rahmetini umarız. Ve nekşâ azabek, Azabından korkarız. Hani Allah'ın azabından korkanlar nerede? İnne azâbeke Bil küffâri milhik Senin azabın ancak kafirleri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 قفت دارت لكني لا لله تعالى الفاتحة.